Selam Müslümanlar, <gülüyor> Huzurlu cemaat, emniyet vaat eden bir cemaat, ahlak ve aliye ile bir olan cemaattır. Cemaatimizde Kur'an adına gördüğümüz bu türlü arız arızalar aynı zamanda huzuru da götürücü, itminarı da götürücü, saadeti da götürücü, emniyeti da götürücü mahiyettedir. Evvela cemiyetimizin bir kısım ahlak adına elacikten temizlenmesi, Cenab-ı Hakk'ın övdüğü, ve Kur'an ile bize ferman ettiği ahlak ile mütefallik olması lazımdır. Bu ahlakla mütefallik bir cemaat, yerde gökteki cemaatin misalidir. Bu Allah'ın yeri yüzünde nazarıdır. Allah kainat nizamını o cemaat için devam ettirir. Ve böyle bir cemaat yok olduğu zaman kainatın, sefaların ve manası kalmayacağından ötürü Allah yıkar kelle cihar. evvela her düşen vazife, böylesine salih bir cemaati meydana getirmek, bu salih cemaati nesil etmek, böyle bir cemaata sahip olmak, bu mevzuda ciddi gayret içinde bulunmak etrafımızdaki arızaları gidermek suretiyle, cemaatimizde bu anlayışı meydana getirmek suretiyle bu sıhhatlı cemaatı örmeye meslek etmeye çalışacağız. Bu bize ait vazifenin bir yönüdür. O vazifeyi yaparken başkalarının kusurlarıyla uğraşmak, başkalarının kusurlarını serişte etmek, kusurlarını halkın arasında fahş etmek, Vazife yapma esnasında bu bizim ifratımızın ifadesidir. İnsanımıza karşı vazife daha mal yapılacaktır. Her fert kendi insanına karşı bu türlü vazifeyi yapmakla mükelleftir. Ve fakat bu vazifeyi yaparken aynı zamanda başkalarının hırsıyla namusuyla haysiyetiyle oynamamakla da mükelleftir. Onları kendi erzi, haysiyeti ve namusu gibi hassasiyetle korumakla da mükelleftir. Bu da meselenin diğer yönüdür. İşte bu anlayış içinde kuzurların ortaya çıkmamasına dikkat ederek, şahsların mahcup olmamasına dikkat ederek, ırz ve haysiyet meselesinin paymalı olmamasına dikkat ederek, Müslümanlığın haysiyetini ve Müslüman cemaatin haysiyetini korumakla mükellefiz. Buna sırası müstakim ifadesi diyoruz. Bu istikamette bir anlayış diyoruz. Vazife ve hamal yapılacak ama Müslümanların cizahı vali didiştirilmeyecek ve vazifeden de dur olmayacak müminler. Seyyidina Hazreti Ömer Şam'a Ebu Cender'e mektup yazıyor. Ebu Cender'in bir kısım şeyler karıştırdığı şayiası kulağına geliyor. Bir mümine düşen vazife ilk defa Hazreti Ömer gibi bu işi bir dinlemek, var mı, arkası geliyor mu hakikaten bu dedikudu bahis mevzu mu? Var bana, dinledi herkesi dinlediği gibi. Sa'de ibn-i şikayet edenleri de dinlemiştir. Salmanu ı Fariz'den şikayet getirenleri de dinlemiştim. Amir İbn-i Said'i şikayet edenleri de dinlemişti. Ebu Cender'den şikayet getirenleri de dinledi. Vaktiki şikayette madde ediyor, bir daha oldu ona meseleyi bahşetmeyecek şekilde şu şekilde bir name yazdı. Bismillahirrahmanirrahim. Hamîm İnna vel kitâbil nubîn Hamîm tenzilul kitâbi minallâhil azîzil alîm Gâfir iddembi ve qâbilit tevb Şedîd ve qâbilit tavûl Sadatallahul azîm Başka bir şey de yazmadı. Hamîm o tenzil kitaba, kitabın indirilmesine kasem ediyor. Onu indiren Hz. Allah, hafirüzzem, günahları mağfiret edendir. Kavinin tev, tevbeleri de kabul buyurandır. Şedid-ül azabı da çok şiddetlidir diye bir mektup yazdım. Sen şunu itikar etmişin, bunu işlemişin demedin. Arkadan gelenlere sordu, dediler ki, ya Ömer ne olduğunu bilemiyoruz, Falan hastadan sonra bıçakla kesiniyor gibi huyundan kesini verdim. Hazreti Ömer hassas hareket ediyordu. Onu hassasiyete sevk eden bir faktör vardı, ben esas ona dikkatinizi çekeceğim. Meseleyi fahşetmeden meseleyi önleme. İstikamete meseleyi fahşetmeden hizmet etme. Bir gün yanındaki ile veya bir sahabiyle gezerken, Vadiye de kulümeci içinde, üzüm müsaresi mi içer, mi içer, koruk mu içer? Yoksa hakikaten nefsine mağlup olmuş, o gece nefsine mağlup olmuş da şarap mı içer birisini görür? Gözüne kapının arasından iliştiği için hemen kapıdan içeriye dalıverir. Adam karşısında halife-i ruh-i zemini görürken, Hala hani Hz. Ömer gibi cemalin ve celalin kendisinden müşterilen tecelli ettiği bir görüncem. görünce, mehabet ve mehâfet karşısında iki bükrüm olur. Hz. Ömer nedir senin bu halinde? O da canını dişine takar, ona der ki, ya Ömer, ya nedir senin bu halin? Müminlerin avaratını gözetliyorsun. Kur'an diyor ki, ''Tecessüs yapmayın, çaşıtlık etmeyin. Halkın gizli şeylerini gözetlemeyin, sen benim evimin içine giriyorsun. Sahabi diyor ki Ömer ellerini başına koydu, kendine reyl okuyarak mescide geldim. Durmadan ağlıyor, ya Ömer ne yaptın diyordu sen. Müminlerin kusurlarını araştırdın, ne yaptın diyordu. Mescide kapandı ve kimseye bir şey söylemedi. Ertesi gün adam geldi. Ta kasaklarda duruyordu. Uzun boylu Ömer kendisini görecek, çağıracak, halk arasında haşlayacak, Aybını söyleyecek diyordu, kopuyordu. Mescitten içeriye girer girmez belki orada ayaklarının bağı çözüldü de çöküverdi. Ve Seyyidine Hazreti Ömer işaret etti ona. Arada ne kadar zaman geçtik mi bilmiyorum. Yanına çağırdı, kulağını eğirdi şöyle dedi. Allah'a yemin ederim ki, ...seni gördüğüm o manzarayı vallahi kimseye haber vermedin. O da getir kulağını ben de sana bir şey diyeyim. Ben de Allah'a yemin ederim ki... ...sen beni gördüğün o dakikadan itibaren o zıkkımı ağzıma koymadın diyor. Fenalıklar böylesine önleniyor. Sahatlı bir cemaat böylesine nasıl çediliyor ve ölülüyor. Fakat bu arada sürçmüş ve düşmüş derneye kalmış... Müslümanın haysiyetinin korunmasına da dikkat ediliyordu. İşte bu sırat-ı müstakimin ifadesiydi. Dine davet edenlere, dini mübin İslam'a çağrıda bulunanlara, Kur'an-ı hayat insanlara tavsiye edenlere, sahabinin yaşadığı bu gösteriyorum. İşte sırat-ı müstakim anlayışı budur. İnsanların iç çamaşırlarını teşhir etmek değil, gizli yerlerde işledikleri günahları anlatmak değil ve bir Müslümanın baş aşağı yıkılmasıyla iftihar etmek, övünmek, çok iyi oldu, düştü demek ve bununla sevinmek değil, zira bu nametliktir. Bir Müslüman, Müslümana yapışır keyfiye şudur, mümin kardeşinin düştüğünü duyunca, günah işlediğini duyunca onu sert etmeye çalışacak, hemen onu korumaya geçecektir. bize şunu naklediyor, اَنْ رَدَّ اَنْ اِرْضِ bil بِالْغَيْبِمْ كَانَا عَلَى اللّٰهِ حَقَ مَنْ يَرُدَّهُ اَنْ اِرْضِهِ يَوْا الْقِيَامَةِ Bir kimse mümin kardeşinin ırzını burada korursan, göğsünü gelen hayır o işi yapmamış dersem, Cenab-ı Hak ırzın korunmasına adın geldiği o günden, onun ırzını ve namusunu muhafaza edecek, ayıplarını setledecek, onu rezil ve rüsvaya etmeyecektir buyuruyor mümine düşen vazife odur, kusuru gördüğü zaman birkaç defa gözünü silecek, doğru işliyor mu diyecek ve hakikaten gözüyle gördüğü gibi ise şayet Allah'ın bu kardeşimizin düştüğü şeye beni düşürme deyip dua ve istiğfardan bulunacak. Aziz müslümanlar, sudan havadan daha çok Kur'an'ın ahlakımız adına bize telkin ettiği şeylere ihtiyacımız vardır günümüzde. Kur'an'ın bize tavsiye buyurdu, Kur'an'ın bize teklif ettiği ahlâkı ve anlayışı yaşamadıktan sonra, eski bir bezi dikerken, muttasıl kopardığımız gibi yarayı ve yamayı genişlettiğimiz gibi, içtimai hayatta sadece yarayı ve yamayı genişletmiş olacağız. <gülüyor> Memleketimizin zinesinde kaktüs gibi yetişen bir şirzime kanil, Aziz ve Necip bir milletin haysiyetiyle ve kaderiyle oynamaktadır. Bunun karşısında kuvvetli ve güçlü bir alternatif olsaydı olmazdı bu. Demek ki bunların karşısında güçlü bir alternatiften bahsetmek mümkün değildir. Demek ki Müslümanlar birbirlerini yemekle meşgul. Demek ki Müslümanlar birbirlerini didiştirmekle meşgul. Müslüman kendi davasının muhabbetiyle yaşatın. onu neşe kendisini versin, o yola sardırsın. Allah'ın tevfik ve inayetiyle yüzü yerde kalmayacak, onuru muhafaza edilecek, gururu muhafaza edilecek ve azizler zümdesi arasına ilhak edecektir. Rabbim bizi azizler arasına ilhak buyursun. Onlarla payidar eylesin. İçimizde bizi kemiren bu kuduyu bu güftücüyü en yakın zamanda bertaraf eylesin. Kendi bu nur dudaki icraat-ı bize anlatırken Ellefe beyne kulub ve'tasimu bihablillahi cem'an ve la tefarru. Ve zekurun ammaka Allahu aleykum kuntuma ada an felfe beyne kulubikum fasbahu tu bi ve ala minha. O Allah ki siz bir uçurumun kenarındayken kalpverinizi telif ettin. O telif etmeseydi siz bir araya gelemezdiniz. O birleştirmeseydi birleşemezdiniz. O sizi millet yapmasaydı millet olamazdınız. O haysiyetinizi korumasaydı koruyamazdınız. Haysiyetinizin kırıldı. Ufkunuzun karardı. Naziyetinizin sarardı şu günümüzde. Rabbim meydana kaderimizi telif buyursun. Öylece biz aziz eylesin. Ale inne ahsana'l kelami ve ablağen nizam.